ve o samii alim Değerli kardeşlerim tövbe, nedamet, pişmanlık günahlardan istiğfar etme, Allah'a yönelme hakkındaki vazımızı inşallah bugün sonlandıracağız allah Teala bizleri ve sizleri muvaffak eylesin. Hakkı söylemeyi nasip eylesin. Cümlemizi her türlü batıldan, batıl sözden, batıl fiilden muhafaza eylesin. Ve cümlemizi dünya ve ahiret razı olduğu ve Cennetinde ebedi olarak huzura kavuşturacağı kullardan eylesin, cehennem narından cümlemizi azat eylesin. Bizleri, annemizi, annelerimizi, babalarımızı, bütün Müslümanları bağışlasın, ahirete intikal etmiş olan yakınlarımıza rahmet eylesin. Ve bizler de bir gün onların haliyle hallendiğimiz zaman bizlere de rahmetiyle muamele eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün biraz daha hızlı olmak üzere sizlere bu vaazımızı sunmak istiyoruz. Çünkü bu konu birkaç haftadır devam ediyor. Bugün bitmesini arzu ediyorum ve burada size aktarmak istemiş olduğum ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri inşallah aktaracağım. Değerli kardeşlerim, Enes bin Malik'ten şöyle buyurulur. Enes bin Malik peygamberimizden şöyle rivayet ediyor. İnnekum leta'lemûne a'mâlen hiye edaqu min aynikum mineş-şi'ar Bu peygamberimizden rivayet değil, yanlış söyledik. Bu Enes'in söylemiş olduğu. Enes radıyallahu anh ki peygamberimizin en yakınında olan sahabelerden bir tanesi ve peygamberimizden birçok hadis rivayet etmiş olan sahabelerden bir tanesi, en önemlisi hatta diyor ki peygamberimizin vefatından sonra siz öyle ameller öyle işler yapıyorsunuz ki bu yapmış olduğunuz işler hatalar, günahlar gözler gözünüzde kıldan bile ince kıldan bile ince basit görüyorsunuz bu hataları ancak kunna naudduha ala ahdi rasulillah minel mubiqat biz Allah'ın resulünün zamanında sizin çok basit görmüş olduğunuz o günahları Bizi dünya ve ahiret helak edecek olan günahlardan sayıyorduk. Sizin basit gördüğünüz hataları, biz bizim dünyamızı da, ahiretimizi de helak edecek olan, heder edecek olan, bize dünyayı ve ahireti kaybettirecek olan bir günah sayardık, büyük bir günah sayardık diyor. Demek ki gün geçtikçe insanlar işlemiş oldukları günahları gözlerinde küçük görmüşler, basit görmüşler. Ne olacak bu günahları işlemekle? Bu da basit bir şeydir. Allah bundan mı alınacak? Çok basit bir şey. Ne olacak diye diye bu asrımıza kadar, bu günümüze kadar gelmişiz ve bugün öyle bir hale gelmişiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zinanın, ribanın yani faizin ''En küçüğü kişinin Kabe'de zina etmesi gibidir, defalarca zina etmesi gibidir.'' Zinanı, şey yani faizin en küçüğü kişinin Kabe'de defalarca zina etmesi gibi günahtır, diyor, buyuruyor. Ama bugün bizler ne olacakmış canım? Bu asırda faizden de kurtulmak mümkün değil. Alalım biraz kredi, evimizi yapalım, alalım, araba alalım. Arabayı yenileyelim, daireyi değiştirelim. Efendim buna benzer işler bahane ederek, faizli kredi alma meselesini bile çok basit bir mesele olarak görecek zamana geldik. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en ufak ribanın faizi kişinin Kabe'de zina etmesi kadar tehlikeli olduğunu bize buyuruyor, haber veriyor. O zaman nasıl görülüyor, şimdi nasıl görülüyor? O zaman faizden nasıl korkuluyor, şimdi ne kadar korkuluyor? İşte arada çok büyük bir uçurum var. Önceleri bir kadının yüzünün görülmesi çok abes, çok yanlış Olarak telakki edilirken Şimdi Maalesef e, Bu konuda Çok büyük bir gevşeklik var Tesettür konusunda Çok büyük bir gevşeklik var Ve bunu yaparken de diyoruz ki Ne olacakmış Bir bayana Tamamen daracık bir pantolon giymiş bir bayana Allah'tan kork bak bu pantolonu giydin daracık bütün vücudun ortada kaldı. Allah buna kırılır darılır kazaba gelir dediğimiz zaman cevap olarak bize diyor ki nereden görünüyor ki ne olacakmış ki böyle basit basite alıyor bu tür şeyleri değerli kardeşlerim. Şimdi gün geçtikçe biz Maalesef şunu görüyoruz, gün geçtikçe büyük günahlar bizim gözümüzde küçük görünmeye başlanıyor. Bunun sebebi, değerli kardeşlerim, günahların çokça işlenmesidir. Mesela faiz konusunda bugün Hacı Hoca dahi bu işin içerisine bulaştıysa, bunun sebebi çokça işlenmesidir, etrafta çokça görülmesidir. Caddelerin sağının solunun faiz müesseseleriyle dolu olmasıdır. Herkesin bir faizli hesabının bulunmasıdır. Herkesin aşağı yukarı faizli kredi almasıdır. Çokça yapıldığından normal geliyor. Halbuki bu haramdır. Faizi almak, vermek haramdır. Kesin naslarla haramdır büyük günahlardandır ve en hafifi kişinin Kabe'de zina etmesi gibidir. Üstelik kiminle? Herhangi bir kadınla değil. Kişinin Kabe'de kendisine nikahı haram olan biriyle zina etmesi gibidir. Ya annesidir, ya kız kardeşidir, ya teyzesidir, ya halasıdır, ya yeğenidir. Bu kadar abes bir şey. Ali amca beni anlamıyorsan kapatayım. Anlıyor musun? Yani bu yankı yapıyor diyorsun ya. Değerli kardeşler işte zaman geçtikçe üzüm üzüme baka baka karardığı gibi günahlar günahlara baka baka normalleşiyor. Ama kaybeden biziz. Bu işleri normal görerek bu işlere aldananlar biziz. Ve bunun acı faturasını ödemek zorunda kalacak olan bizleriz. Öyleyse, irkilmeye ihtiyaç var. Düşünmeye ihtiyaç var. Ellerimizi semaya açıp, Allah'ım, çok zor bir asırdayız, kötü bir zamandayız. Günahların bol bol işlendiği, isyankarlıkların ayyuka çıktığı, en galiz hataların, en büyük hataların, en fahiş sözlerin, fiillerin, giyimlerin, kuşamların normalleştiği, Allah'ın unutulduğu, camilerin boşaldığı bir asırdayız. Allah'ım şu insanların bu genel gidişatına beni de uydurma. Şu insanların geneline bakmak suretiyle beni de onlara yaklaştırma, dünyayı ben mi kurtaracağım, ben de onlarla beraber olayım deyip de benim de onlara uymama müsaade etme, beni bundan koru diye dua etmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu anlamış olduğu anlatmış olduğu bize haber vermiş olduğu İslam'ı öğrenmeye çok büyük ihtiyacımız var. Neden? Orjinal örnekler kayboldu değerli kardeşlerim. Orjinal kıymetli örnek ilmiyle ameliyle ahlakıyla, giyim kuşamıyla, yürüyüşüyle her şeyiyle, ibadetiyle duasıyla, takvasıyla gözyaşıyla imanlı kalpleriyle bize örnek olacak olan kişiler kalmadı nesiller kalmadı kalmadı kalmadığı için de çok rahatız. Zannediyoruz ki ya bütün herkes günahım, günaha batmış. Ben şu kadar günahları işlesem ne olacak ki? <gülüyor> Bu kadar insan günaha batmış. Onlar varken cehennemlik ben mi olacağım? Onlar olacaklar tabii diye. Kendi kendimizi kandırmayalım. Başkalarının günaha batması bizi sevindirmesin. Başkalarının günah bataklığına batması, bizim kendimiz hakkında güzel yorumlar, güzel düşünceler serdetmemize zemin hazırlamasın. Bizim yapmamız gereken şey, Hazreti Peygamber'e bakmaktır. Ona bakacağız. Onun gibi İslam'ı anlayacağız, onun gibi yaşayacağız ve Yine asr-ı saadette yaşanan İslam'a bakacağız. Hazreti Ebu Bekir'e bakacağız. Hazreti Ömer'e bakacağız. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı'ya bakacağız. Hazreti Ali radıyallahu bakacağız. Hazreti Aişe'ye bakacağız. Hazreti Hatice'ye bakacağız. Hazreti Sümeyye'ye bakacağız. Değerli kardeşlerim, İslam'ın ilk örnekleri bunlar orijinal örnekler bunlar bunlara bakacağız ve bunların hayatıyla kendi hayatımızı kıyaslayacağız yoksa komşuda günahkar bir arkadaş var onunla kendi hayatımızı kıyaslayalım biz ondan daha iyi olduğumuz için kendimizi iyi hissedelim hayır bu yanlıştır örnekler yanlış örneklerden alınmaması lazım yanlış kişilerden alınmaması lazım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dururken, onun güzide sahabeleri dururken, aşere-i mübeşşire cennette müjdelenen on sahabe bir tarafta dururken bizim cahil, asi, günahlara batmış insanları hayatımıza örnek almamız söz konusu olamaz. O yüzden şöyle Bazen düşünüyorum. Diyorum acaba Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annemiz babamız feda olsun kendisine şöyle aramıza çıkıp gelse dese ki yani Allah'tan müsaade alsa benden 14 asıl asır sonra yaşayacak olan ümmetimin halini görmek isterim dese. Farz-ı muhal. Allah-u Teala da kendisini dünyaya göndermiş olsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aramıza teşrif etseler, evlerimize misafir olsalar, sokaklarımızda gezseler, çarşılarımızda gezseler, sahillerimizde gezseler, bize ne diyecek? Hangi tarafımızı İslam ümmetine benzetecek değerli kardeşlerim, şu bomboş camilerimizi mi benzetecek? Şu huşusuz kılmış olduğumuz namazlarımı benzetecek? Şu İslam'dan nasibi olmayan sokaklarımızı, caddelerimizi, çarşılarımızı, deniz sahillerimizi, plajlarımızı, yedi yıldızlı fuhuş otellerini mi İslam'a benzetecek, İslam ümmetinden sayacak? İslam'ı istemenin suç olduğu bir ortamı mı İslami bir ortam olarak niteleyecek? Bu gerçekten şöyle bir düşün, ben düşünüyorum siz de düşünün yani. Ben diyorum ki herhalde benzetmez yani. Yanlış bir yere geldim galiba der. Sultan Fatih'in fethettiği Anadolu değil, İstanbul değil burası der. Trabzon değil der. Yani şöyle düşünelim değerli kardeşlerim. Bunu tabii ki şu anda yapmamız belki mümkün olmayabilir ama size tavsiyem, kendi aciz nefsime tavsiyem geceleri kalkıp Herkes uyurken, incin uykudayken biraz tefekküre dalalım. Gece uykudan kalkmayı mezardan dirilmeye benzetelim. Hesap vermek için Allah'a doğru nasıl mezardan kalkacağı sorusuna bir benzetme niteliğinde yataktan kalkmayı cevap olarak görelim. İşte yataktan kalktığımız gibi mezarımızdan kalkarak bütün yaptıklarımızdan hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna doğru gidiyorum düşüncesini her sabah yaşayalım. Bu nefsimiz için çok büyük ibret olacaktır. Aklımız, hafzalamız için çok büyük bize şeyler katacaktır. Önemli bir takım bilgileri anlamamızı, kavramamızı sağlayacaktır. Dünyanın günlük telaşası içerisinde insanın düşünmeye hiç vakti yok. İnsanlar düşünmesinler diye oyunlar, eğlenceler, televizyonlar, tiyatrolar, sinemalar, düğünler, çarşılar, pazarlar, maçlar, Toplar. Her şey hazırlanmış, insanların beyni bir saniye bile boş bırakılmamış. İnsanların düşünmesine fırsat bırakılmamış. İnsanlar yorgunluktan bir tap düşene kadar bu tür basit işlerle meşgul oluyorlar. Ve ardından hiçbir zaman düşünmeye fırsat kalmadan... Uyuyorlar, sabahleyin başka dünya telaşıyla kalkıp akşama kadar, belki gece saat 12'ye kadar, uyuyana kadar yeniden yeni bir günün koşturmacası başlıyor. Telaşı başlıyor, koşturmaca yemekler bile aparatif, adımlar hızlı, direksiyonlar çok süratli, arabalar süratli kullanılıyor zamandan istifade edilmesi için. Bir koşturmaca sanki bir şey yakalayacağız. Kendimize beş dakika bile tefekkür zamanı ayırmaz iken günlük zevkler peşinde öyle canhıraş bir şekilde koşturuyoruz ki akıl almaz. Allah için kıyamda durmaya güç yetiremeyenler futbol sahalarında 90 dakika ayakta durup, 90 dakika bağırıp çağırmayı, soğukta, kışta, kıyamette ıslanmayı göze alabiliyor. Halbuki Allah'ın evlerinde 4 rekat farz bir namaz kılmak daha kolay, daha az vakit, daha az enerji ister. Başın da ıslanmaz. Kubbemiz var. Elhamdülillah. Halımız da var, sıcaklık da var. Soğuğa karşı, sıcağa karşı klimalar da var. Serin bir ortam, rahat bir ortam. Allah için, ahiretimiz için, dünyamız için kendimize beş dakika vakit ayıramıyoruz. Ama zevk-ü sefa için, boş işler için, oraya buraya canhıraş bir şekilde koşturuyoruz. Allah için borca giremiyoruz. Allah için... Hiçbir zaman borca giremeyiz ama iki yıldan beri kullanmış olduğumuz oturma takımını sırf komşuda var bende de olsun diye değiştirerek borca girebilmeyi göze alabiliyoruz. O zaman şöyle düşünmek lazım. Ne yapmaya çalışıyoruz? Ahiretimizi imar etmeye çalışıyor muyuz? Ahireti iman etmeye çalışan bir insan ahireti bu kadar göz ardı eder mi yahu? Ezanlar okunduğunda kulaklarını ezana sağır yapar mı? Kulaklarını tıkar mı? Eh müezzin efendi çağır bakalım bir gün ben de gelirim ben. Böyle deyip de kendini oyalar mı? Böyle kendini oyal oyalayanlar mı? Maalesef dikey gelmiyor, yatay geliyor camiye. Anlayın yatay gelmesi yani, omuzlarda geliyor. Bir gün bu camiye ben de gideceğim diye diye diye bir türlü kendine vakit bulamıyor, boş işlerde hayatını harcıyor, dikey geleceği yerde yatay geliyor. Kendi abdest alacağı yerde başkaları ona abdest aldırıyor çünkü hareket yok. Ya. Yani. Maalesef, işte bu aldanışın bir görüntüsüdür bu, bir fotoğrafıdır. Aldanıyoruz efendim, aldanıyoruz. Şeytan bizi aldatıyor. Şeytan bizi dünyayla aldatıyor, nefsimizle aldatıyor, heva hevesimizle aldatıyor. Şeytan, cennetimizi alıyor ya bu elimizden. Rabbimizin aşkını, sevgisini alıyor. İmanımızı alıyor, en değerli şeyimizi alıyor elimizden. Farkında mıyız? Alıyor, götürüyor, çalıyor. Rabbimizin bize olan saygısını, bize olan sevgisini, bize olan rızalığını çalıyor. Buna nasıl müsaade ederiz? Alıp götürüyor. Kalpler artık düşünmüyor. Beyinler düşünmüyor. Kulaklar işitmiyor, gözler görmüyor, gözler yaşlanmıyor, kalp Allah korkusundan titremiyor, deriler Allah korkusundan titremez oluyor. imanı görüntülerin her hepsi birer birer şeytan tarafından sökülüp götürülüyor, çalınıp götürülüyor. Bunların farkında bile değiliz. Buna müsaade etmememiz lazım tefekkür, tefekkür, tefekkür. Sürekli tefekkür etmek lazım. Her zaman ahiretimiz için bir şey yapmaya kalktığımızda dünyalık bir telaşa gelir bize engel olur. Ne zaman müezzin efendinin, imam efendinin haydin namaza davetini duyduğumuzda, Allah adına yapılan bir davete duyduğumuzda Hele şimdi işim var. Bir başka zaman. Şimdi bir dizi seyrediyorum. Kim bilir o dizde ne olacak. Onu kaçırmayayım. Bir başka zaman giderim. Hele şimdi maç seyrediyorum. Belki biraz sonra çok güzel bir gol olacak. O manzaraya kaçırmayayım. Hele İmam Efendi sen bırak şimdi beni. Bugün de gelmeyeyim. Hele şimdi düğündeyim. Ezanlar okunuyor. Düğünde çaldı. Davul, zurna, her türlü melanet, kadın, kız, karışık, şeytani bir iş yapıyorlar. Bir fuhşiyat, bir rezillik, rüsvaylık, bir alçaklık, bir isyankarlık, bir yerde sürünmüşlük, bir şeytanilik, bir bataklık. Orada sürüp giderken ezanlar yükseliyor semaya. Ezanlar yükseliyor Allahu Ekber. ''Allah en yücedir, Allah en yücedir, Allah büyüktür, Allah büyüktür.'' Nidaları yükseliyor semaya, kulaklarımızı tıkıyoruz. Hele şimdi şu eğlenceyi bırakmayayım, hele şimdi şu düğünden gidersem davet edenler yanlış anlar, hele burada kalayım, burada manzara daha güzel diyerek kendimizi camiden mahrum bırakıyoruz. Kendimizi Allah'ın huzurundan mahrum bırakıyoruz kendimizi Allah'ın sevgisinden mahrum bırakıyoruz kendimizi cennetten mahrum bırakıyoruz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi şu imamın arkası cennet ravzasından bir bölgedir o bölgeden kendimizi mahrum bırakıyoruz mahrum mahrumiyet her şey mahrumiyet mahrumiyet Hayat mahrumiyetle dolu. Neyi kazanıyoruz yahu? Bu girişle biz cehennemi kazanırız Allah korusun. Kendimize gelmemiz lazım. Cennet kolay değil, bedava da değil. Cehennem lüzumsuz değil. Bunları bilmek lazım değerli kardeşlerim. O yüzden bu Bilmeye ihtiyacımız var. Tefekküre ihtiyacımız var. Peygamberimizin risaletini anlamaya, onun hayatını anlamaya, onun hadislerini anlamaya, sözlerini anlamaya, fiillerini anlamaya, tavsiyelerini anlamaya, bilmeye, kavramaya, örnek almaya şiddetle ihtiyacımız var. Bu kurtuluş detecesi budur yani. Kurtuluş burada ya. Burada gizlidir. Bunu yapmadığımız zaman kurtulmamız da mümkün değil. Her zaman çok sebeplerimiz var. Namazı bırakanların çok sebepleri var, makul sebepleri var. İşi var, meşgul, vakti yok, daha erken. Sonra falanca namaz kılıyor ama onun tuzu kuru. Ne olacak? Adam emekli olmuş. Yani bir sorunu yok. Gitsin kılsın ya. Biz çalışıyoruz kardeşim. Felanca. O zaten hoca yan görevi ya. Onu geç. Felanca. O da yani öyle işte gitmiş. Camiye gideni gördüğümüz zaman herkesin buna benzer bir takım uydurduğu sebepler var. Şeytan fısıldıyor ona. Şöyle. Bir takım sebepleri şeytan fısıldıyor. Ya şeytan kandırıyor. Şeytan bizimle alay ediyor. Şu Allah'ın vermiş olduğu şu büyük aklı bize kullandırmıyor şeytan. Hüner ettiğimizi zannediyoruz ya. Kazandığımızı zannediyoruz. Vallahi kaybediyoruz ya. Her gün kaybediyoruz. Her gün kaybediyoruz. Her an kaybediyoruz. Kaybediyoruz kardeşim. Kaybediyoruz. Şu küçücük camiyi bu müteahhitler niye böyle ufak yapmış diye. Hayıflanırken, ya bir saf zor dolduruyoruz değerli kardeşlerim ya. Ne hallere kaldık ya. 500 hane var. Bir saf. Ne hallere kaldık, ne hallere kaldık. Cennet pazarda satılıyor, alan yok. Cehennem sokaklarda geziyor, taliplisi çok. Bu mu ya? Bizim insanlığımız, Müslümanlığımız, müminliğimiz... Bu mu? Allah'a bu kabre mi çıkacağız ya? Sözün meclisten dışarı değerli kardeşlerim. Ancak hepimizin eksiği var. Ben dahil olmak üzere. Bu sözleri önce kendime söylüyorum. Yanlış anlamayın. Bu eksikliklerimizi gidermemiz lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Kabre girmeden kabre girmek lazım. Tabuta girmeden tabuta girmek lazım. Düşünceyle, akılla. Hesap vermeden hesap vermek lazım. Bu malımız bize sorulacak. O mal bizden sorulmadan bu sorulara cevap hazırlamak lazım. Malımızdan, mülkümüzden, ömrümüzden hesaba çekilmedikçe cennete giremeyeceğiz. E ben çok zenginim. E övünme. Zenginin, zengin hesabı var. Fakirin, fakir hesabı var zengin her kuruşuna kadar hesaba çekilecek. Ona göre yani. Kolay değil. Ahirette belki de diyecek ki keşke ben de zengin olmasaydım da şu kadar hesaba çekilmemiş olsaydım diyecek. Dünyanın malı dünyada kalır. Dünyadaki mal, mülk, sermaye, makam, Mevkii. Bizleri aldatmasın. Ülemayı makam aldatıyor. Maaş aldatıyor. Diyor ben hakikati söylersem maaşım gider. Makamım gider. Neye gerek? Söyleme. Durumu idare et. Sus. işine bak. Hakikati söyleme. Ülema bu şekilde kan kanıyor. Zengin. Malıyla meşgul aman diyor kendimi ibadete verirsem cami şu bu ne olur benim ticaret mahvolur şeytan onu o şekilde kandırıyor yani uzun lafın kısası şeytanın her kişiye ayrı bir yani izlediği siyaseti var her kişiye ayrı siyaseti izliyor şeytan onu nasıl kandırırım ona hangi yönden gelirim hangi yönden onu teslim alırım onu kandırırım, planlarını yapıyor ve o şekilde yaklaşıyor değerli kardeşlerim. Allah cümlemize düşünmeyi, tefekkür etmeyi, gerçeği bulmayı, anlamayı, gerçeği yaşamayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, i̇bn Mesud Allah ondan razı olsun şöyle buyuruyor. Evet. İbn-i Mesud peygamberimizden buyuruyor. اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ وَكَاَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَيَّقَعَ عَلَيْهُ Mümin bir kişi günahlarını öyle görür ki sanki o günahlar üzerine yıkılmaya gelen dağlar gibidir. Mümin kişi Günah ufak da olsa dağ gibi görür onu. Onun altında ezileceğini zanneder. Bu inel fâcira çok çok günah işleyen facir kişi yer adını ve günahlarını öyle görür ki kedubebin merre ala enfihi bir sinek gir. Burnuna kondu da, fekâle bi hâkaza elinin tersiyle Sineği kaçırdı. İşte facir kişi çok günah işler ama günahları burnuna konan sinek gibi zanneder. Ne olacak der günah. Aha günah. Ha gitti günah. Ne olacak yani? Konsun on tane sinek, uçsun on tane sinek. Ne olur yani? Facir kişi böyledir. Mümin kişi işlemiş olduğu günahı Üstüne gelen, yıkılacak olan bir dağa benzetir. Dağ zanneder. Eyvah! Ben bu günaha helak olurum. Allah'ım beni helak etme diye Allah'a yalvarır değerli kardeşler. Ben müsaadenizle bir yudum su içeyim. Şimdi Mevlis-i Şerif okunuyor diğer camide. Ya yıllardan beri Mevlid, Mevlid, Mevlid değerli kardeşlerim. Yani mevlitte ne anlıyoruz? Bu insanların hadise, Kur'an'a ihtiyacı var. İlme ihtiyacı var. Uyandırılmaya ihtiyacı var. Mevlid oku sabahtan akşama kadar bir şey kazandırmaz sana. Hiçbir şey kazandırmaz. O yüzden bu gelenekleri de biraz daha değiştirmek lazım. Ben her gittiğim yerde Mevlidi en az seviyeye indirdim, en az seviyeye. Gerisinde Kur'an'ı anlattım, Peygamberimizin hadislerini anlattım, Müslümanın örnek şahsiyetini anlattım. Cemaat de bundan memnun oldu. Ha şimdi cemaat dolu, merduku oku oku oku. Ya ne veriyor sana ya? Ne anladın? Hiçbir şey, hiçbir şey anlamadım. Şöyle oldu biliyor musun? Ya. Kostu bilmiyoruz, namazın yazı bilmiyoruz, hiçbir şey bildiğimiz yok. Sen adama meri dokudur. Bu çok yanlış. İnsanların ilme ihtiyacı var, bilme yani bunları hatırlatmaya zikre ihtiyacı var. Değerli kardeşlerim, bak bu okuduğum hadisleri belki de bazı kardeşlerimiz ilk defa duyuyor. Bunları bilmeden olur mu? Hep duymuş olduğumuz ayetler, hadisler bize faydalıdır hepimizin yüreğimizde yer eder çünkü biz mümin insanlarız biz bunları dinleyip kabul etmek niyetiyle dinliyoruz değil mi ya bir şeyler çıkaracağız buradan kendimize pay biçeceğiz hatalarımızı göreceğiz doğruları göreceğiz bu niyetle bunları dinliyoruz bunların ihtiyacı şimdi bütün camilerde oku Mevlid oku Mevlid ey hoca kardeşlerim benim ya bu millete Kur'an'ı anlatın ya hadisleri anlatın peygamberin hayatını anlatın yeter ya oku, oku oku oku nedir ya bu kadar nedir ya ne kazandık ya hangi ilmi kazandık ya yok oku saatlerce altı bahir oku ondan sonra çıkarken sor ne öğrendin kardeşim benim ha, hoca okudu o arada bir şeyler diyordu işte ya. bağırdı çağırdı ne anladın hepsi bir ayet anladın mı oradan yok bir hadis anladın mı yok ne, ne çıktı bu işte? Bunları sizin takdirinize bırakıyorum. Evet, değerli kardeşlerim. Diğer bir nasıl geçeceğiz? Onu geçmeden önce değerli kardeşlerim, samimi olarak günahlarımıza tövbe etmeye niyet edelim. Samimi olarak. Tövbe için belli saat, belli vakit yok. Her an tövbe yapılır. Günah işlediğimizi Anladığımız andan itibaren ardından gelen pişmanlık ile tövbe yapılır. O pişmanlığın da gelmesi lazım. Evet. Bu tövbeye niyet edelim inşallah. Şartlarımız neler? Tövbe edecek olan kişi öncelikle o günaha terk edecek. İkinci olarak günahından pişmanlık duyacak. Üçüncü olarak o günaha dönmemeye azmedecek. Dördüncü olarak Kul hakkı varsa kul haklarını iade edecek. Dört şey. Tekrar söylüyorum önemine binaen. Nedir? Birinci şartımız günahı terk edecek. O günahı terk edecek. İkinci şartımız ondan nedamet pişmanlık duyacak. Üçüncü şartımız bir daha o günahı işlememeye söz verecek. Allah'a söz verecek. Kendine söz verecek. Dördüncü olarak kul hakkı varsa onları sahiplerine iade edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enne dem tövbe buyuruyor. Pişmanlık duymak tövbedir diyor. Ben bu günahı bu hatayı ne yaptım ya? Ah benim kafam ya. Nasıl yaptım ben bu hatayı ya? Keşke yapmasaydım. Allah'ım Pişman dediği andan itibaren o insan tövbe etmiştir. Bir daha yapmayacağım Allah'ım. Beni affet Allah'ım. Bu tövbedir. Ve bunu insan sürekli yapması lazım. Yani Peygamberimiz Peygamberken birçok kere gün gün içerisinde tövbe etmiştir. Birçok kere. Namazların akabinde mesela. Biz ne diyoruz? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Günahlarımdan pişmanım ya Rabbi. Eksiklerimi itiraf ediyorum ya Rabbi. Hatalarımı itiraf ediyorum ya Rabbi. Affet ya Rabbi, bağışla ya Rabbi. Hatalarımı ört ya Rabbi diye namaz akabinde peygamberimiz üç defa söyler. Şimdi burada müezzin olarak söylüyoruz. Cemaatimiz size söyleyin yani. Müezzin niye söylüyor onu? Kendi adına söylüyor. Sen de içinden hafif bir sesle, hafif bir sesle müezzinden de hafif bir sesle Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah diyeceksin. Onu kalbinde hissedeceksin. Müezzin bu. Müezzinliği yaparken aslında niyeti cemaate örnek olmaktır. Cemaate öğretmektir bunu. Esas itibariyle müezzinin yapmış olduğu, namaz akabindeki yapmış olduğu zikirleri her bir cemaat yapmalıdır. He yapmıyor, müezzini dinliyor. En azından müezzinle beraber hafif bir sesle tekrar et. Hafif bir sesle tekrar et. Manasını düşünerek tabii ki. Bunlar çok önemli. Çok acil bir tavsiyem her müminin namazda okumuş olduğu Fatiha-tül Kitab Fatiha Suresinin manasını öğrenmeleri. Namazda okumuş olduğu surelerin manalarını öğrenmeleri en acil tavsiyemdir. Namazda okumuş olduğu duaların manasını öğrenmeleri en acil tavsiyemdir. Bunlar yapmamız lazım. Malum Kur'an-ı Kerim Arapça. Namaz içerisinde yapmış olduğumuz dualar Arapça. E bunlardan bir şey anlamıyoruz. Öyleyse manasını öğreneceğiz. En azından Fatiha Suresi'nde Allah Teala neler buyuruyor, bunları kısaca bileceğiz. Estağfurullah demek ne demek? Bunu bileceğiz. Allahumma ente's selam ve minke's selam. Allah'ın sen selamsın, esenliksin, rahmetsin olduğunu bileceğiz. Ve minke's selam. Rahmet, esenlik sendendir ya Rabbi. Bunu bileceğiz. Bunda zor bir şey yok. Yok. Hiçbir çocuğumuz bunun manasını bilmez ama Zagoromu, Hokoromu ne? Hepsini bilir. Bütün o futbolcu, yabancı, o kafere, kefere, kafir futbolcuların isimlerini en ufak ayrıntısına kadar bilir. Sırtında taşımış olduğu numaraya kadar. Akşam hangi kulübe gidiyor, nerede zina ediyor, nerede fuhuş yapıyor, hangi maddeyi kullanıyor? Hepsini biliyor. Kaç Kaça satıldı bu hayvan? Onu biliyor. Ama Allahu Ekber ne demek oğlum? Bilmiyorum. Bismillah ne demek oğlum? Bilmiyorum. Olmaz ya. <Gülüyor> Müslümanlık bu mudur ya? Bu yani bu neresi Müslümanlık ya? Ya hocam nasıl ezberleyeceğim ben onu? Nasıl bileceğim manasını? E nasıl biliyorsun bu şeylerin adlarını nasıl biliyorsun bunları nasıl öğrendiysen bunu da öğreneceksin yap boz acayip şeyler da Bunlar öyle öğren he öğreniyor acayip şeyler var oyunlar var böyle onu vurma vurma kırma oyunları var atar bilmem bilgisayar oyunlarıdır çocuk öyle biliyor ki yarış oyunları var Arabayı çarpmadan suratlı bir şekilde götürüyor. ip gibi. Yapamıyor mu? Yapıyor. Nasıl? Öğrenmiyor. Ya, mübarek evladım. Ya, bunu da öğrendi ha. Bu da senin cennet yolun. Bu arabayı sürüyorsun. Cehenneme sürüyorsun arabayı. Nereye gidiyorsun? Bu arabayı cennete sürmen lazım. Bunları biz evlatlarımıza anlatmıyoruz. Hocalar. Ya bu hocaları ben çok sevdiğim için çok konuşuyorum ha. Gelmiş çocuğu 12 yaşına, 13 yaşına namaz kılmıyor, namaz dualarını bilmiyor. Kız gelmiş 13 yaşına hoca kızı. Baş açık, saç açık, orada burada giymiş daracık bir don, orada burada ya hoca kızısın ya. E hoca baba ya bunun parasını sen veriyorsun da bunun. donunu sen alıyorsun bunu. Ya bir ya hocasın da sen Allah'tan korkmuyor musun ya? Bu çocuk 12 yaşında, 13 yaşında bu. Bunun çanı erder sen nasıl hocasın sen? Dikkat edin bunlara ya. Yok. E şimdi hocası böyle olunca cemaatte farklı oluyor tabii yani. Ya bunlar böyle asaba asaba konuşuyoruz değerli kardeşlerim. Kusura kalmayın da. E ne diyeyim yani? Siz de bana bağırın. İyi. Yani içim mahvoluyor yani. Yanıyor içim ya. Yani. Ne yapayım ya? Yani? Üzülüyorum, kahroluyorum bu manzaraları gördükçe dediler var ki hocam bizim çocuklarımızı okut okutayım dedim bir iki hafta üç hafta dört hafta on nasıl yok gelmedi ne anası sahip çıktı gönderdi ne babası sahip çıktı gönderdi epey çocuk sağda solda top oynuyor geziyor e, sen önder olacaksın takip edeceksin oğlum gidiyorum ben olmayan vaktimden ayırıyorum senin çocuğuna niye göndermiyorsun Kendi mi yapmıyorsun e, kız çocukları da dikkatli onlara aynı şekilde Yok kimse geldi yok. İlk geldi 15 kişi. Öğrenmek bir merak. Bir hafta iki hafta. Nasıl Ana takip etmez baba takip etmez. Tavsiye etmez. Çocuk orada bir tane plastiğin peşinde şişirilmiş. Deli gibi koşuyor. Ona hırslı hırslı vuruyor. Onu vuruyor defalarca vuruyor. Oraya vuruyor buraya vuruyor. Deli gibi akşama kadar o topun peşinde kendini mahvede bir perişan ediyor. Saatlerce, deli gibi. Aç susuz. Ama gel gör ki Allah'ın kitabını öğrenecek, Müslümanlığı öğrenecek, cennetin yolunu öğrenecek, Allah rızasını öğrenecek. Yok kardeşim yok. Böyle bir talep yok. Böyle bir nasihat da yok. Böyle bir özentide de yok. E ne oluyor şimdi? Ben hoca olarak sırtından yükü atmaya çalışıyorum. Gideyim diyorum ya. Yarın imtihanım var. Boşver imtihanı. Onu öğren. Ne imtihanı? Bırak imtihanı. Bu çocuğun öğrenmesi daha önemli kardeşim. Bırak. Ben imtihanım olduğu günlerde bile çocuklara derse gittim. 200 saat derse ay ayırdım. İmtihanım var. Önemli. Hayatımla ilgili önemli bir imtihan. Hayır dedim gittim. E bakıyorsun anne baba. Yok kardeşim. Göndermemiş. Yok. E şimdi bunlar olmuyor. Böyle olmuyor değerli kardeşlerim. Uyanmamız lazım. Düşünmemiz lazım. Ya vurdun duymazlığı nereye kadar biz ya bu çare değil, bu yol değil değerli kardeşlerim yani bu, öleceğiz yani. allah Teala bizi buradan bağlamış yani. Bir yere kaçamayız ha. İp Allah'ın elinde, çekecek. Gel, gel, gel. Gel, gel. Hani örüklü şey vardır, hayvanlar vardır. Hani çekersin ipini, en sonunda yakalarsın. Tam burasından. Allah azale gel. Gel. Her gün bit. Bir çekiyor. Bir çekiyor. Bir çekiyor. İp bitti. Gel. Bir yere kaçman mümkün değil ki. Allah'ın azabından kaçman mümkün değil ya. Ne hesap vereceğiz ya? Çolumuzdan, çocuğumuzdan, malımızdan, mülkümüzden hesaba çekileceğiz. Bunun hesabını nasıl vereceğiz ya? Bu hocalar nasıl verecek? Bu hocaların var ya çok büyük yanlışlar ya. Hoca olmuşsun. E cemaat cemaate örnek olman lazım. Hayda hiçbir farkın yok. Yani şu camimize hoca olmayanlar geliyor. Hocalar gelmiyor. Dikkat edin. Var mı aranızda hocalar? Yok. Bu cemaat. Buraya hoca olmayanlar geliyor yani. Allah'ın Ne? Nasıl bir şey arkadaş ya? Ey Allah. Aklım duracak yani. Anlamıyorum. hastalam anlamıyorum değerli kardeşlerim. İdrak edemiyorum ya. Bu nasıl bir şey ya arkadaş? Yani ne konuşacağımı da bilmiyorum. O kadar bir hayretlik içerisinde o kadar bir e, olaylara mana veremez durumdayım ki ne diyeceğimi de bilemiyorum yani. Allah'ın Resulü'nün şu hadisiyle devam edelim. Ezan daha yakın zaten. İnne me dünya li arbaati nefar <gülüyor> Dünya şu dört kişinin dünyasıdır. Veya dünyada dört sınıf insan vardır. Abdun razakahullahu malen ve ilma Bir kul ki Allah ona mal vermiştir, mülk vermiştir. İlim vermiştir. <gülüyor> Allah'ın ona vermiş olduğu mal ve ilim konusunda o kişi Allah'tan korkar. Yani Allah'tan korkarak malını kullanır. Yani Allah'tan korkarak ilmini kullanır. Ve yasılü fiyhi rahmeh o malıyla akrabasını ziyaret eder. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ ف۪يهِ حَقًّا Bilir ki o malda Allah'ın bir hakkı vardır. O hakkı çıkartayım. فَهَذَا بِأَفْضَلِ menazil İşte bu kişi bu dört sınıftan en üstün olanıdır. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا Bir kul da Allah ona ilim vermiştir. Ancak mal vermemiştir. Fazla mal vermemiştir. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ O kişi de sağlam bir niyete sahiptir. Sadık bir niyete sahiptir. Sadık bir kalbe sahiptir. يَقُولُ bu sadık kalp ile der ki لَوْ أَنَّ لِيمَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانُ Benim malım olsaydı felanca gibi zekat verirdim felanca gibi sadaka verirdim felanca gibi hayır-u yapardım felanca gibi iyilik yapardım der فَهُوَ niyeti, işte o kişi niyetiyle birliktedir O kişiye niyetinde olan ne varsa verilir zengin olup da malından infak etmişçesine sevap alır. feecruhu mâ sevâhum ilmi olup da malı olmayan ile hem ilmi hem malı olan niyetleri aynı olduğundan dolayı ecir bakımından eşittir. ve abdun razakahullâhu mâlen ve lem yezzukhu ilmen bir kulda Allah ona mal vermiştir, ancak ilim vermemiştir. Yuhab betufi malı, bir gayri ilim, ilimsizce malını savur, savurur, savurganlık yapar, müsriflik yapar, kötü işlerde malını kullanır, haram işlerde malını kullanır. Velayet ettiği Rabb'e malını harcama konusunda Allah'tan da çekinmez. وَلَا يَصُلُ بِهِ رَحِمَهِ Malıyla ıslah rahim de yapmaz. Akraba ziyareti de yapmaz. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ حَقًّا Maldaki Allah'ın hakkını da gözetmez. فَهَذَا بِأَخْبَثِ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ İşte bu bu sınıfların en kötüsüdür. En düşüğüdür. En pisidir. Ve abdun, nam yarzuhu Allah mala, vela ilmen, bir kulda Allah ona ne mal vermiştir, ne de ilim vermiştir. Fehu yaqul, o bu durumda der ki: Lo an nli mala, şayet benim malım olsaydı, la amiltu fihi bi amel fulan. Şu malı, malıyla savurganlık yapan, malıyla fuhuş yapan, içki içen, malıyla her türlü fuhuşyatı, haramı, rezaleti, günahı içleyen kişi gibi ben de yapardım. La adamın malı var ne güzel işler yapıyor yahu. O zinası, her şeyi, efendim her türlü menhiyatı adam yapıyor. Keşke benim de malım olsaydı onu onun gibi yapsaydım. Der. derse ne olur fa huwa İşte niyyatih işte bunu diyen kişi niyetiyle birlikte onu yapmış gibidir diyor fa wizruhu ma sa Malı olup da malını haram yolda harcayan ile malı olmayıp da keşke malım olsaydı da ben de haram yolda harcasaydım diyenin vizri günahı eşittir diyor Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden niyetler var ya çok önemlidir ha. Bu niyetler çok önemlidir. O niyetlerimizi gözden geçirmemiz lazım değerli müminler. Sözlerimizi bitirmeden sözlerimizi bitirmeden Günahların zararlarını sayacağım bir iki dakika. Ardından namaza kalkacağız. Değerli kardeşlerim, hakkınızı helal edin. İbni Kayyim Rahimahullah diyor ki, hastalıklar ve ilaçları ve bazı faydalı bilgiler adlı kitabında, günahların zararlarını sayarken, şunları söylüyor, Günahlar insanı ilimden mahrum bırakır diyor. Kalbi vahşete düşürür diyor. Yaşamı zorlaştırır günahlar. Bedenin çökmesini sağlar. Beden çöker, sağlığı kaybeder. Allah'a itaatten mahrum kalır o insan. Bereket kalkar diyor. O insanın başarısı düşer diyor. Göğsü darlanır. Efendim günahlara karşı Aşırı bir bağışıklık kazanır ve günah işlediğinin bile farkına varmaz. Ve kulun Allah indinde ve insanların gözünde değeri yiter. İnsanların gözünde maskara olur, rezil olur insan. Günah işleyen insan rezil rüsvay olur, maskara olur. İnsanların indinde değeri, mevkisi, makamı kalmaz. Kıymeti kalmaz diyor hayvanlar bile günahkarlara lanet eder diyor. Hayvanlar bile günahkarlara lanet eder. Günahkar zillete düşer diyor. Günahkarın diyor en sonunda kalbi mühürlenir. Günahkar yeryüzü ve gökyüzüne ne kadar varlık varsa onlar tarafından lanete uğrar. Lanetlenir. Günahkar sürekli günah işleyen de onu kastediyoruz yoksa yani günah işleyip de tövbeni kastetmiyoruz ha sürekli günah işleyen kalbi katılaşmış kalbi kararmış insanlardan bahsediyoruz diyor onların günahları o günahları sebebiyle duaları kabul olmaz diyor karada ve denizde fitneler ortaya çıkar diyor günahlar yüzünden kıskançlık azalır diyor iffet kalkar diyor. hayal azalır diyor İnsanlar şeytanın kucak, kucağına düşerler diyor. Ve en tehlikesi de tehlikelisi de o günahkar günah yolunda hayatını hayatına son verir diyor. Günah yolunda. Yani geçenlerde ne oldu? Bir kaza oldu değil mi? Bu kardeşler yani bazıları diyor ya bunlar sarhoştu. Sarhoş insan, imansız gider ya. Yani, su testisi su yolunda kırıldığı gibi, günah, günahkar da günahkarlık yolunda hayatına son verir. Son nefesini günahkarlık yolunda verir. En tehlikelisi de budur, değerli kardeşlerim. Allah muhafaza etsin. Evet. Günahlara şu sebepler götürüyor. Günahlar az benim günahlarım ya diyen insan günah işlemeye devam eder. Nefis günahı arzuladıkça Allah korkusu yoksa o kişi günah işlemeye devam eder. Sevap işlemenin zorluğu, günah işlemenin kolaylığı o insana şeytan tarafından fısıldandıkça o fısıldayı, fısıltıyı, vesveseyi kabul ettiği takdirde o insan günah işlemeye devam eder. Kötü arkadaş edinen Günahkarla oturup kalkan günah işlemeye devam eder. Mevkisine, makamına, malına, mülküne düşkün insan günah yoluyla bu malı mevkiyi kazandıysa malından ve mevkisinden olmamak için günah işlemeye devam eder. Evet. Evet. Bir şairin sözüyle bitirelim. Ebu Nevas adında biri, içki masalarında içenleri coşturan bir şair diyor. Ebu'l-Atahiye adında Rabbani bir şair, Müslüman bir şair, bu duruma çok üzülürdü ve onu eleştirdi diyor bir gün. Yani günahını eleştirdi o şairi. Neden böyle yapıyorsun diye ona bir şiir söyledi. O da cevaben ona bir şiir söyledi. Önceden şairler şiirlerle atışıyorlardı. Ona tabii sadece bir beytini alalım. Mana olarak Arapça söylemiş. Diyor ki, sen bana ne söylüyorsun diyor. Ey e, Ebu Nevas, e, Ebu Atahiye diyor. Bu eğlence masalarını bırakıvermemi kolay mı zannedersin Eğlence arkadaşlarıma karşı mahcup kalmamı kolay mı zannedersin? Yani bu alem, bu içki, bu fuhuş arkadaşlarımı bırakamam. Bıraktığın takdirde onların beni kınamasından korkarım. Onlara kendimi kınatmam diyor. Dolayısıyla günahıma devam edeceğim diyor. Maalesef işte şair de olsa imana kıt olunca böyle oluyor değerli kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Zaman zaman celalleniyoruz. Zaman zaman belki e, maksadını aşan bir takım cümleler irat ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Niyetlerimiz güzel. Tabii ki siz değerli kardeşlerim siz bizlerin aynasısınız. Biz sizlerin aynanızız. Dolayısıyla sizdeki bir ayıp, bendeki bir ayıptır. Bendeki bir ayıp, sizdeki bir ayıptır. Müminler tek vücut gibidir. Müminler birbirlerini hak yolda, birbirlerini ıslah edercesine, tamir edercesine eleştirirler. Niyetleri ıslah etmektir. Niyetleri hakkın iradesi vuku bulsun diyedir. O yüzden bu kürsüye çıktık biraz yüksek burası. Ha, buradan fırça atmak da kolay. Sağurganlık yapmak, sözlerde israfcı olmak, müsrif olmak kolay. Ee, ahkam kesmek kolay. O da orada ahkam kesiyor bu hoca. Diyebiliriz. Ama demeyelim. Niyetlerimiz salih. Önce kendimi eleştirdiğimi söyledim. Ağzımdan çıkan bütün laflar önce kendimedir. Kendim bu günahlardan Azat edilmiş değilim, veri olmuş değilim. Belki de en çok günah, günahı olan benim aramızda. Ancak kader kardeşlerimizin zorlamasıyla bu kürsüye çıkıp bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Sizlerin engin bağışına da sığınarak burada bir takım sözler söylüyoruz. Yanlış bir şey söylediysek af ola. Hatalı bir şey söylersek Rabbimize, bu hatamızdan dolayı Rabbimize sığınırız. Kalbinizi kırdıysak sizlerden bizleri affetmenizi etmenizi dileriz. Mazur görmenizi dileriz. Niyetlerimizin salih olduğunu söylüyorum. Niyetlerimize bizi bağışlamanızı sizlerden dileriz. Bundan sonra biraz daha düşünelim değerli kardeşlerim çocuğumuza, çocuğumuza örnek olalım. Hayrı, doğruyu etrafımıza yaymaya çalışalım. Nasihat edelim, kendimize gelelim. Düşünelim, kendimize gelelim. Günahları terk edelim. Cehennem korkusuyla yaşayalım. Cennet ümidiyle yaşayalım. Allah rızası için yaşayalım. Allah rızasını elde etmek için yaşayalım. Allah'ın vermiş olduğu şu ömrü, Cennete layık bir nefer olabilmek için harcayalım, olgunlaşalım, günahlardan arınalım, şeytanın tuzağından uzaklaşalım, akledelim, düşünelim, Kur'an'ı bir hayat sürelim, sünnete layık bir hayat sürelim, okuyalım, öğrenelim, vaazları dinleyelim, kitap okuyalım, Kur'an okuyalım, iyilerle beraber olalım. Kötülerden uzaklaşalım İyi ortamlara gidelim Kötü ortamlardan uzaklaşalım Camilere gidelim Secdeler edelim Ağlayalım Sızlayalım Rabbimizden bizi doğru yola erdirmesini isteyelim Taşlanan kalplerimizi yumuşatmasını Ondan niyaz edelim Kuruyan gözlerimizin yaşlanmasını Ondan niyaz edelim Tevbekâr olalım değerli kardeşlerim Şu nefes her, her an bitebilir Her an ömrümüz sona erebilir Ömrün sonu erdiğinde her şey bitmiştir, tövbe kapısı kapanmıştır, pişmanlık artık payda vermeyecektir. Lütfen ne olur Allah'ın vermiş olduğu aklı kullanalım, Allah'ın göndermiş olduğu vahye kulak verelim, Allah'ın göndermiş olduğu elçiye kulak verelim, lütfen düşünelim, şeytanın eri olmaktan, neferi olmaktan kurtulalım, kurtulalım değerli kardeşlerim de, birbirimize. Lütfen yardımcı olalım, yardımcı olalım. Günahkarı elini tutalım. Yapma, etme. Ne olursun etme. Bu günah seni de mahveder, toplumu da mahveder. Yapma diyelim. İyilik yapanlara da cesaret verelim. Aferin diyelim. Maşallah diyelim. Doğru yoldasın diyelim. Cesaretlendirelim diyelim. Şimdi aranızda bir amcamız bana bir şey, laf söyledi. Dedi ki hoca sen burada kal ben senin ma ma şeyiyle, hesabına ayda 500 lira para yatıracağım dedi. <gülüyor> Şimdi yani bunun gerçekten çok büyük bir iyi niyet olduğunu e, çok efendim Herkese yok. Herkese yok hocam. Herkese yok. Ha, onu özel kişilere yapıyor Hacı Efendi. Allah razı olsun. Şimdi bu bir, bir niyettir ya. Bu Ben buna para alacağım için sevindim yani bayağı. Tabii Allah razı olsun. Ben duygulandım. Böyle bir de asla tabii ki e, gözümüz niye?